Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Dereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda sevgili iki konuğum, sevgili arkadaşlarım Aslı Nalin ve Gürkan Mıkçı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uzun süredir konuşmak istediğim, Aslı'ya da mütemadiyen mesaj atıp hadi radyoda <gülüyor> ne zaman konuşuyoruz deyip durduğum ama... ...tebdili mekandan dolayı henüz <gülüyor> dinleme fırsatını bulabildiğimiz... Hareket eden atölye, Moving evet. Atölye projesini iki görsel sanatçı olarak neden bir mimarlık programında, mekanlar arası nasıl bir proje oluyor, nasıl hareket ediyor bu atölye onu dinlemek ve ben de öğrenmek istiyordum uzun süredir. Sağ olun geldiğiniz için tekrar. İsterseniz programda detaylarını konuşmaya başlayalım. Moving tamam. Atölye İngilizce olarak yazılmakta, atölyer olarak hareket eden atölye fikri Aslı'nın bir projesi. İlk yolculuğunu Doğu Ekspresi ile Kars'a geçtiğimiz ay Şubat, Şubat'ta mıydı, Ocak'ta mıydı? Şubat'ta. <gülüyor> Şubat'ta gerçekleştirdi. Evet. Henüz size ayağınızın tozuyla bulmuşken de detaylarını konuk sanatçı olarak Gürkan Muhçi, yine arkadaşımız olan Gürkan'ı konuk etmiştin. Fikir nereden çıktığı, nasıl hareket ediyor, nedir bu atölye bir dinleyelim. Fikir aslında e, uzun sürede çıktı bence. Sadece bir aydınlanma sonucunda bir yanda patladı diyebilirim. Aslında benim işlerim böyle yolculuk üzerine ve işte yolculukta kendini arama, kendini keşfetme üzerineydi kişisel sergilerim. Daha sonra bu Greenpeace'in Artist Onboard projesiyle beraber yani böyle hareket eden bir yerde başka sanatçılarla beraber olmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu fark ettim benim için en azından. Hem de kısıtlı bir sürede işte çok yoğun bir şekilde çalışmanın hani bir residency gibiydi zaten o da ama üç gündü. Bambaşka şeylere yol açtığını fark edip aslında bu projeden sonra tabii bizi bunu çağıran Öyküme de buradan teşekkür ediyoruz. Hayatımızı değiştirdiği için. Öyle bir gemide üç gün boyunca e, sanat üretmeye çalıştığımız için kendi sayesinde. Ufak da bir parantezde isterseniz Rainbow <gülüyor> Warrior, gökışığı savaşçısı gemisi hikayesinde. Ben de sizi sosyal medyadan <gülüyor> takip etmiştim. Epeyce duyurulmuştu yaz aylarında <gülüyor> Greenpeace'in meşhur gemisi. Nihayet önce Bodrum'a sonra İstanbul'a uğradı evet, değil mi? Hı hı. Orada evet. iki sanatçı olarak da gemide iş üretmiştiniz değil evet, mi? Evet şöyle oldu. İşte e, biz Çanakkale'den... ...pardon Bozcaada'dan bindik... Ee, ...diğer sanatçılar... ...yani başka yerlerden binen de oldu... Ee, ...biz üç gün kaldık... ...Eser, Selen, ben Gürkan... Ee, ...ve üç gün boyunca da orada iş ürettik sergi için... ...bu güneşe yelken aç kampanyası... E, ...için yapılan bir projeydi aslında... ...Artist onboard projesi... ...aralıkta da Suriye pasajında bir sergisi oldu... ...çıkan işle, işlerin... Ee, ...bu proje sonrası... ...tabii biz çok etkilendik... hani ...öyle bir yerde beraber olmak, çalışmak... ...işte üretmeye çalışmak vesaire... Ee, hani ne yapabiliriz, ne olur derken benim aklıma böyle fikir geldi. Hani bunu acaba bir yere mi sunsak, bize sponsor olsalar işte birileri bize sponsor olsun biz de işte e, sanat üretelim yolda özellikle. Yol deyince benim aklıma hep Doğu Ekspresi geldi. Çünkü daha önceki sergimde gitmek istiyordum aslında. Ee, şey Öktem Aykut'ta olan sergimde. Ama gidemedim çeşitli nedenlerden dolayı ve direkt böyle Doğu Ekspresi'ne mi gitsek falan derken... Hep takip ettiğim Fest Zekeriya Bey'e mesaj attım. Dedim ki böyle bir projem var. Sizin de kültür ve sanat kadar desteklediğinizi biliyorum. Acaba sponsor olur musunuz diye daha sonra işte kabul ettiler. İki kişi olsun dediler. Ben önce aslında bütün Greenpeace <gülüyor> ekibini götürmeye çalıştım. Tabii şimdilik başlangıç olarak böyle oldu. Ben de e, fikri bulurken aydınlanma sırasında yanımda Gürkan Mıhçı olduğu için <gülüyor> kendisini davet ettim. E, hadi gel bir şeyler yapalım diye e, böyle yola çıkmış olduk açıkçası. Hani böyle çok planlı üzerine uzun uzun düşündüğüm bir proje olmadı ama... ...muhtemelen yaptığım şeyler ve hani işte Gümüşlük Akademisi'nde bir ay kalmam... ...daha sonra Greenpeace hani böyle çok fazla mekan değiştirdim e, bu yaz... Ve onun etkisi onu düşünüyorum. Hani bir şekilde kafamda bu yerleşti yerleşti Hı. ve konuşurken bir anda ortaya çıktı. Ee, şimdi herhangi bir çok değişik bir plan yok ama Mart'ta işte Neslihan Koyuncu ile beraber Kapadokya'ya gidiyoruz. Ona kendi imkanlarımızla gidiyoruz biraz. Ee, bakalım orada ne yapacağız? Öyle şimdilik. Yani Moving Atölye hareket eden atölye hakikaten her seferinde yeni bir konuk ya da bir evet. konuk sanatçıya. Yani öyle olmasını çabalayacağım tabii ki çünkü çok da kolay bir şey değil tabii şeyde fark ettim Doğu Expressine gittiğimizde hani e, hem şimdi tek başına değilim beraber üretmeye çalışıyoruz ama hani farklı disiplinlerden de olunca herkesin ritmi farklı vesaire aslında hani Gürcanla çok yakın olduğumuz için ve daha önce de gemide bulunduğumuz için aslında hı hı. kolay bir yöne gitmiş oldum ama sen Neslihan'la hiç daha önce yolculuk yapmadım. Şimdi i̇şte beraber üretmedik. Bakalım o nasıl olacak? Hani evet. onu tanıyorum ama bir yandan. O da yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Hani öyle avantajlar var şu an tabii ama hiç tanımadığım biri mesela ileride umarım olur. Hani hiç tanımadığım biriyle yola çıkarsam ve üretmeye çalışsam nasıl olur? Onları merak ediyorum açıkçası. Evet o da ilginç bir yandan. Hani o yolda olma halinin de etkileşime açık acaba ne ürettiriyor gibi. Ki evet. az önce stüdyoya girmeden onu konuşuyordunuz. Eve gelip baktığımız zaman hakikaten işler çok farklı çıkmış yolda evet, diye. Evet bambaşka böyle biz ne yapmışız Tanrı falan <gülüyor> şeklinde böyle. Evet çok güzel. Projeyi de ilk ayağını en azından konuk sanatçı Gürkan Mıhçı ile birlikte yapmış olduğum projeyi de özetleyebilirsek. 24 saate aşkın bir süresi olan Ankara'dan Doğu Ekspres treniyle evet. Kars'a gittiniz. Kars aynı zamanda şehri de gezdiniz. Ve yol boyunca ve Kars'ta üretmiş olduklarınızın da hem... Yolda hı hı. çıktılarını ürettiniz hem de şimdi sanıyorum ki eldeki malzemeleri evet. tekrar işleyip Şimdi hani ne çıkacağını bilmeden aslında ben orada video da çektim fotoğraf da çektim. İşte Gürkan ses kaydetti daha çok hani şey ertesi, ertesi günde mi trende olduğumuz süre güneş doğduğunda diyeyim. Birazcık acaba elimizdeki malzemeleriyle oynasak mı bir şeyler yapsak mı derken böyle bir kısa film gibi bir şey oldu deneysel. Hani bunu daha ileriye götürüp işte bazı yerlerde gösterimi şey yapalım gösterelim. Gibi fikrimiz var ama bakalım nereye gidecek. Buradan da ufak duyurusunu yapmış olalım o zaman. Evet. Hem atölyenin harekete <gülüyor> seyrinin devamı boyunca ki destekleri açık olması. Evet tabii de... ki açığız. Her yerde gösterebiliriz. <gülüyor> Evet hem de gösterime ve daha fazla izleyiciye ve hatta yeni tekliflere ve evet. yeni birlikteliklere Kesinlikle. vesile olması da önemli. Bir yandan şu hafif el yordamu hali beni çok heyecanlandırdı. Hatta direkt proje öğrenir öğrenmez daha aslında o yüzden mesaj atmıştım. Ah ne kadar güzel bir proje bizde konuşalım diye. Tabii bu bir mimarlık programı ama. O... Tek bir mekanda ama hareket eden bir mekanda ve her seferinde başka biriyle belki de üretiyor Hı -hı. olma hali, onun işlere yansıma hali, başka bir şehirde üstelik Hı -hı. o işlerin tekrar üretilmesi o da bence çok ilginç. Yani İstanbul'dan yola çıktınız, Ankara'dan trene bindiniz, Kars'ta nasıl etkilen, Kars'ta ne gördünüz? O şehrin Hı -hı. kokuları, sesleri orada evet. hareket etmeniz, eksi derece sıcaklık işlere yansıyor. Hani o heterotopyaya doğru gidebilir aslında evet. bu konuşma da. Hareket eden mekanlar, mekanları arası üretme hali beni çok heyecanlandırdı. Dinleyicilerimizin de hali yoğun mimarlardan da oluşan bir dinleyici kitlesinin de aklında belki yeni fikirler de oluşmasına evet. Süper olur. Zaten ben olabilir. şey diyorum, imece usulü yürüyecek hareketli bir proje olsun hakikaten. Hani böyle biri gelsin bir şey desin ve belki hani bir fikir üretsin ve onu yapalım falan. Hani böyle bir kuruma ya da bir şeye bağlı olmadığı için ve ben tabii biraz da hem duyurmak hem de biraz şey yapabilmek için interneti hani bir şekilde koyabilmek için bu ismi uydurdum mesela hani hı hı. şey e, İngilizce yapmamı sevdi de bu arada belki merak eden olur hani yurt dışında da sonuçta illa böyle Türkiye odaklı olsun ya da Türk sanatçıları odaklı olsun diye düşünmediğim için genelde Türkçe İngilizce yazmaya çalışıyorum hı. her şeyi ama ismini İngilizce yaptım. E, <gülüyor> hani öyle olacak bakalım. Kendi kendine hareket edecek hı. yani. Evet aslında. evet güzelliği de orada. <gülüyor> Bir yandan şu moving atölye ben de bu moving image hareket eden imaj. Hı. Onu da bir canlandırdım. Yani İsimde aslında artist işte on the road mu olsa moving artist, artist in motion falan gibi şeyler düşünmüştüm ama işte artist in motion biraz sinemaya mı referans verir? Hmm. İşte artist on the road çok mu bohem olur? Böyle şeylerim vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <çantaları> Böyle <gülüyor> şeklinde o yüzden moving atölyerde karar kıldım gibi oldu. Ve iyi konu Gürkan'la birlikte de. Gürkan bir de senden dinleyelim. Gürkan'ı sürükledim. Evet Greenpeace'le beraberdik. Ee, orası biraz böyle hmm, tabi logistik nedenlerden dolayı biraz böyle e, hevesi kursağımızda kaldı. Sanki böyle 3 hafta olsa kalabilecekmişiz gibi diye, hat, gemiden inmek istemedik işte. Gerçi trende de öyle oldu. Evet. Ağlayarak indik yani. ee, Ondan sonra e, Aslı buna karar verdikten sonra Beraber gittik. Yani yolda iş üretmek çok daha farklı bir şey çünkü normalde yol dediğim şey aslında biraz böyle daha kendin dinlediğin biraz e, boşa hani tırnak içinde biraz daha boşa geçen bir zaman ya hepimiz için işte özellikle İstanbul'da hani bir saat iki saat en az harcıyoruz yani ama burada bir bir şey üretmek bir şey üretmeye çalışmak. O böyle farklı bir zorlama oldu aslında bize. Güzel bir zorlama oldu. Biz bayağı uyumadık. İşte 24 saat boyunca işte bir takım farklı mikrofonlarla, götürdüğüm mikrofonlarla, birçok tren birçok yerinden kayıtlar aldım. Onlardan bir kompozisyon yapmaya çalıştım. Ama tabii bu şöyle de bir şey, gerçekten hareket ettiği için... Bir, bir ses kaydı alıyorsunuz, e, girip kompartmanı dinliyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki bir dakika ya başka bir ses daha geliyor. Hayda tekrar çıkıp tekrar ses kaydı. <gülüyor> yani gerçekten hareket etmesi hani e, biraz e, beni zorladı açıkçası. Oradaki düşüncede tabii çok daha farklı şey çıkıyor ama e, işte bu bir süreç. Ve e, bitirmeye çalışacağız, yapmaya çalışacağız. Bakalım nereye doğru evrilecek diye düşünüyorum. Yani şimdi bir kompozisyon yaptım. Bir tane daha, belki iki kompozisyon, belki üç kompozisyon birden çıkacak hmm. bu proje kapsamında. Sadece bir kompozisyon değil de. Çünkü çok farklı duygular içermeye başlıyor iş. Hmm. Ve çok büyük bir e, şey yaşıyorsunuz. Farklı bir duygu seli yaşıyorsunuz aslında oradan. Bakalım neler yaşamışsın ve neler çıkmış. Gürkan <gülüyor> teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Ben bir parça yapmış olduğu ses kayıtlarından bize getirmiş. Onun yaklaşık yarısına yakınını dinleyeceğiz değil evet. mi? Çok daha ham bir şey. Daha tabii üstünde çok uğraşamadık ama çok daha ham bir şeyini bir tane bir kuple Dinleyeceğiz Hem şeyi. de ilk dinleyen biz olacağız böylece açık Aa, mimarlık yes, dinleyicileri <gülüyor> olarak Açık Radyo Stüdyolarından 94.9'dan <gülüyor> Moving Atölye Aslı Narin ve Gürkan Mahçı'nın üretmiş oldukları yoldaki işlerden bir parçayı ilk defa dinliyor olacağız. Ben de çok merak ediyorum. Dinleyelim. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Hamur Yıldırım. Stüdyoda Aslı Narin ve Gürkan maçı ile birlikteyiz. Moving Atölye, Hareket Eden Atölye projeleriyle geçtiğimiz ay içinde Doğu Ekspresi ile Kars'a kadar gidip yol boyunca almış oldukları kayıtlardan hem fotoğraf ve video çekimleri gerçekleşti hem de ses kayıtlarından bir parça dinlemiş olduk. Böylece de ilk dinleyen stüdyoda biz olmuş olduk. Teşekkürler paylaştığınız için. Bir yandan hani az önce parça arasına girmeden Gürkan senin kaydını dinledik. Şundan bahsediyordun. Aslında etkileşimleri açık oluyorsun. ...bir yandan bir kayıt alıp daha sonra o değişiyor... ...tekrar aynı kaydı alıyorsunuz... hani ...bir yandan ikiniz aynı anda iş üretiyorsunuz... ...bitirinin içinde az vaktiniz var... ...hani o nasıl bir deneyimdi hakikaten... ...mekanlarız tek bir yerde bir değiş üretiyorsunuz... Kaos'tu bence komünün... <gülüyor> <gülüyor> evet yani bir süre sonra kaosa dönüştü... ...yokusuzluk ve ...böyle kompartmanın beraber. içinde laptoplar... ...işte Gürkan'ın klavyesi... efendim benim işte kulaklığım bir tarafta falan böyle... ...içinde yüzüyoruz yani... ...ne yapacağımızı bilemedin... ...hareket eden stüdyo Değil olmuş mi? bir yandan da... ...evet <gülüyor> evet... evet. Yani e, bir şeyi kaçırmamak için çok uğraştık ama tabii ki de mümkün değil yani hani e, birçok şeyi kaçırdık ama işte bir yerden ses geliyor ona koşuyoruz bir yerden Aa, bir dakika oradan işte uf manzaraya bak falan hemen kameralar böyle havalarda uçuşuyor falan. <gülüyor> Bu arada yemekli vagona gidiyorsun ve şey herkes aşırı sakin işte kitabını okuyor işte uyukluyor falan biz böyle çıldırmış gibi hesabımız. <gülüyor> Bir evet. evet. şeyler toplamaya çalışıyoruz ve beyin durmuyor yani durduramadık zaten o da enteresandı hani belki şey bu amaçla çıkmasaydık o yola belki hani daha farklı geçebilirdi Doğu Ekspres'e deneyimi genel olarak evet. ama biz bambaşka bir şey yaşadık yani oradaki yolculara Evet. evet. Bir de ikinizin de ilk Doğu Ekspres'i macerasıydı. Evet, evet evet. O da çok enteresan. Evet, yani diğerlerine binmiştim işte başkentti cumhuriyetti falan filan İzmir'e gitmiştim Ankara'ya çok gitmiştim. Kuş ama doğuya hiç binmemiştim. Ve ilk defa e, bindim. Çok da e, binmek istiyordum açıkçası. Gerçekten yaşanması gereken bir deneymiş diye düşünüyorum. Çok çok farklı şeyler yaşıyorsunuz. Özellikle üretim sürecinde çok farklı yere itiyor sizi. Doğu Ekspresi. İşte sesleri, görselleri. Yani içerisi aslında bir dünya. E, ve dışarısı da bir dünya. Ve onları böyle... Evet. Bir şekilde ikisini de e, şey yapmaya çalışıyorsunuz. Beraber tutmaya çalışıyorsunuz. O da çok e, sizi farklı bir yere götürüyor diye düşünüyorum. O evet hakikaten ilginç. Bir yandan da tüm o kısıtlı süre içinde o mekanda onu yansıtmaya çalışıyorsunuz. Ve onunla uğraşırken başka şeylerden etkilenip hakikaten dediğiniz gibi o yeni üreyen işlere de yansıyor filan. Hani... Zor olsa gerek hakikaten. Valla bayağı zordu şimdi düşününce aslında Zor, mesela yani. işte ben fotoğraf çekiyorum falan bir anda tünele giriyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da video çekiyorum şey oldum tamam bu tüneldeki siyahı da çek aslı çünkü o da bir deneyim falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani bunu da kabullen falan şeklinde böyle. Hani ne yapacaksın işte duruyor tren çok fazla duruyor ya da işte bir manzaraya fazla takılı kalıyorsun o sırada başka bir şey oluyor aslında. Hatta ben şey düşünmüştüm e, yani yolcularla böyle konuşup da onu hı hı. da eklesem mi böyle tekst gibi bir şey ama hani o kadar beklediğim gibi değildi ki ortam mesela onu yapamadım. Yanında not defteri götürdüm falan böyle küçük küçük hı. hani yolculuk ve Doğu Ekspresi ile ilgili şeyler soracaktım. Çünkü önceki işlerimde böyle tekst eklediğim e, işler var ama mesela onu yapmadım. Yani çünkü görüntüleri kaçıracağım diye hem ona çok konsantre olamadım. Hem de insanlar daha çok tabii bizim gibi şey değildi. Böyle adrenin dolu yaşamıyordu orada. İşte uyuyorlar, işte daha sakinçe şey yapıyorlar. işte bir şeyler okuyanlar, oyun oynayanlar falan böyle. O yüzden insanları rahatsız etmeyeyim dedim. <gülüyor> Dönerken peki nasıl oldu? Dönerken de yine Doğu Ekspresi'yle Yok, dönüp çekim uçakla şey döndük. Hmm. Evet. Bu tek seferlik o yolun çıktıkları evet. olmuş oldu. Evet. Hı -hı. Peki iki gün boyunca bir de Kars'ta kaldınız değil Hı -hı. mi? O işlerinize nasıl yansıdı? Kars nasıl bir yerdi? Tüm o maceranlardan uykusuz uykusuz eksi 30 derecede Kars'ı anlat. Kars biraz hüzünlü. Yani hani hakikaten çok büyük bir tarih var ve o tarihin korunması biraz zor bir şey. O yüzden biraz o kalıntıları görüyorsunuz. İşte onların üstüne eklemlenen o eklektik şeyleri görüyorsunuz. O biraz böyle açıkçası beni üzdü. Ve özellikle rehberimiz Mustafa Kesim çok iyi anlattı bütün tarihi. M.Ö. 10.000'den falan aldı. Evet sanırım. evet bayağı, öyle mi? Tabii tabii bayağı böyle gittik yani. Bir süre sonra dinleyemedik zaten. <gülüyor> hani unuttum bayağı nelerden bahsettiğini. Yani biz bu arada konuşmadık. Tura eklemlendik aslında. Hani Hı -hı. Festival bize sponsor oldu ama sırf biz değildik tabii. Turda diğer insanlar da vardı. Ve e, rehberimiz de... Tabii bayağı bir anlattı. İşte Doğu ekspresinin öncesini bile anlattı. Hani nasıl değişim geçirdiğini, şimdiki halini. İşte Kars'ta da aynı şekilde bayağı bir öncelerden başlayıp... ...diğer şehirlerle etkileşimi gelen işte nüfusu vesaire hepsini anlattı. Ve bayağı her gün neredeyse bir, bir buçuk saat ders dinlemiş gibi olduk. Bayağı dolu dolu geçti. Çok özel ve güzel bir turdu bence. Evet, Çıldır Görü'ne gittik klasik. O Ani Harabilerini gezdik. Ve Kars'ın içinde... Bir tur yaptık özellikle mimar değilim ama hani mimari bir turdu açıkçası oradaki binalar üstüne. E, çok mesela oradaki bahsetti. balkonların neden yapıldığını işte içindeki ısıtma sistemine kadar hepsini anlattı mesela evet, Mustafa o, Bey ve biz çok etkilendik açıkçası. Evet o dans salonlu büyük evlerin nasıl devlet dairesine dönüştüğünü şu anda Biraz, evet, evet. O, o işte evet, böyle evet. görünce görünce... Yani mimariyi sosyal hiç... hayata bağlayıp bugünle evet. karşılaştırınca hakikaten çok üzücü. Böyle 100 yıl önce olsa Kars'ta yaşardık ama şu an hani neredeyse sokakta çok az insan vardı. Evet. Hani hem soğuktan da kaynaklı muhtemelen ama böyle bir hüzünlüydü yani. oldu. yani hakikaten Pamuk'un kar bir kuple yaşamışsınız. Ben de <gülüyor> çok severim. O kitabı da okumadığım iki kitabından biriydi. Yeni bitirdim. Üzerine de hani çok çağrıştırmıştı. Hemen üzerine Aslı'nın yolculuk haberini aldığım zaman orada da çok bahseder zaten. O devlet dairesine dönüştürülür. Öncesinde Rus tüccarların ya da Rusya'ya ticaret yapan evet. dericilerin ya da oduncuların o zengin aileleriyle birlikte büyük e, çok davetler Çok fazla verdiği. opera ve müzik üzerine şey olduğundan bahsettiler ee, mesela. Yani. Özellikle e, şeyler, yayınlar işte e, daha sol ağırlıklı Ermenilerin bastıkları yayınlar vesaire vesaire. Tabi onların hiçbiri kalmamış ve şu anda çok farklı bir dünya var artık Kars'ta. O biraz hüzünlendirdi beni. Özellikle evet. bir de bu dokoborların işte Malakanların şey hikayeleri işte bütün şiddeti reddetmeleri farklı bir din ortaya koymaları Hristiyanlığın içine vesaire vesaire. Tabi o kültürlerin günümüze ulaşmaması biraz şey. Gerçi dokoborlar şu anda Kanada'da yaşıyorlar ama tabi orada artık kalmamış maalesef. Peki bu hakikaten ilginç hikayelerin sizdeki yansımalarında görecek miyiz yeni çıkacak işlerinizde karşısında yansımalarını? Bu sizdeki... müzik buydu sanırım <gülüyor> bu hüzün bu, evet, bu şey oydu evet bu kars olmuş ben treni ayrı yapacağım <gülüyor> <gülüyor> ben kars'ta çok iş şey yapamadım çünkü hakikaten böyle biraz nasıl denir fazla etkilendim ve iş düşünemedim aslında orada hani hiç bu kadar köklü bir tarih olduğunu düşünmüyordum ve bu kadar öğreneceğimi tabii orada hani daha az bilgi öğreneceğimi düşünüyordum. Yani onları zaten kafamda toparlamak, hmm. işte etrafı anlamaya çalışmak falan derken aslında yani orada da bir sürü fotoğraf video çektim ama ben daha çok sanatsal olarak trene çok odaklıydım ve orada kaldım yani. O bilmiyorum hani belki fotoğraflardan bir şey çıkabilir. Mesela Çıldır Gölü de çok garip bir yerdi. Tamamen böyle şey boşluk, sonsuzluk. Yani bir de çoğu insan orada işte kızakları birerken biz bayağı yürüdük. Böyle boşluğa doğru. Hakikaten boşluğun içine yürüdük. Böyle nasıl bir yer burası yapalım? <gülüyor> Yine bir koptuk ortamdan yani. Orada da bir deneyselliği <gülüyor> sürükledik kendimizi. Hakikaten çok merak ediyorum. Takipte de hem ben olacağım hem de dinleyicilerimizin olmasını şiddetle öneriyorum. Bakalım bu hareket eden atölyeden evet. neler çıkacak. Ve benim de aklıma soktuğunuz ben de şu doğu espresini yapıp bir <gülüyor> karşısı göreceğim kesinlikle. Herkes yapmalı yani. Kesinlikle. Evet özellikle kışın ıı, yapılması gerekiyor. Bunu da önermiş olalım. Hakikaten çok merak ettim. Atölyenin de seyrine devamında neler çıkacak? Kimlerle ne üretecek? Bir sonraki ayı şu anda Mart ayında Kapadokya olacak. Yine bir başka evet. konuk sanatçıyla gibi görünüyor. Ondan sonra bir plan yok. Eğer bir şeyler yapmak isteyen varsa buradan açık çağrı yapıyorum. Harika. <gülüyor> Başvuru yok. Çok güzel bir rezidans falan <gülüyor> gücü yok biraz İsteyen yorucu <gülüyor> evet yoruluyoruz bol bol yürüyoruz zaten öğrenciler de bana hocam bizi çok yürütüyorsunuz falan der onun gibi bir şey oluyor yani aynı şeyi devam ettiriyor gayet güzel bakalım programdan sonra öneriler fikirler hatta belki dinleyicilerin Aklında filizlenecek başka evet, neler olacaktır bana ulaşsınlar demiş olalım size nereden takip edebilirler son olarak onu söyleyelim ee, Moving Instagram var direkt Moving Katörler olarak ee, onun dışında benim kendi instagramım var aslında. Hari. Ee, onun dışında Facebook sayfası var, Moving Atölyer, web sitesi var. Daha şu an çok update edemedim ama işte Gürkan'la bir yazı yazıyoruz bu deneyimimiz üzerine. Hı hı. Onu koyacağız. Ee, bir de Vimeo sayfamız var. Onu da zaten yani hepsi birbirinden paylaşıyoruz. Öyle. Programdan sonra da diğer çıktılarını merak eden dinleyicilerimiz erişebilirler. Hali hı. de sık güncellenen ve anıyla paylaşan da bir Instagram hesabı var bu projenin. Onu da tekrar söylemiş olalım. Ben meraklıyım, takip edeceğim. Bakalım neler çıkacak. Teşekkürler deneyimlerinizle paylaştığınız teşekkür için. çağırdığınız için. için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gürkan Mıhçı'yla ve Moving Atölye Projesi'nin yaratıcısı Aslı Narin'le birlikteydik. İki sanatçı olarak Doğu Ekspresi'nde 24 saat geçirdikleri ve iki günlerini geçirdikleri Kars şehrinde nelerden etkilendiler, nasıl proje ortaya çıktı, neler oldu, neler yaşandı onları dinledik. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için projenin devamında merakla bekliyoruz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteydik. Teşekkürler. Teşekkürler. Very good. Great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk